قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. "هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ Yerin ve göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki ve haliki ve razaki olan Allah aziz Celal ve Tekaddes Hazretleri Kitab-ı Kerim'inde Turkan-ı Azim'inde Yani Habibi Hudan Şefii Ruhi Ceza Maljif, Ukarah, Ahmed Hamid, Hamid -i Mahmud, -i Muhammed Mustafa, sallallahu Teala aleyhi ve sallamın talizlerine imzar buyurdu. Kitabı kırıb indede sureyilükted. Habibim Ahmed, Resulüm ya Muhammed, sallallahu aleyhi sallam. Daima derslerde iş söyleriz. Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Peygamber'e ''Ya Muhammed'' diye hitabı yoktur. Dikkat buyurulursa, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar ve anlayanlar, Efendimiz'e hitap, ''Ya eyyühe'l nebi, ya eyyühe'l rasul, ya eyyühe'l müddesu, ya eyyühe'l müzenninu'' diyene Cenab-ı Hak, Habib-i Huda'ya tazim etmektedir. <gülüyor> Tazimli konuşur. Sevdiği için mahbubunu, maklubunu, mergubunu, çünkü Allah için en sevgili yarattığı mahluk Hazreti Muhammed Mustafa adın kendisine bir atâk edilmiştir. Ona hiç, Ya Muhammed diye hitap etmemiş, Ya eyyüher Rasûl diye hitap buyurmuşlardır tâzîmen. Belki kendi aralarındaki muhabbetlerinde böyle bir hitapta bulunabilir. Bu da samimiyetin ifadesi. Fakat kullara düşen vazife, cenab Peygamber'in ismi anıldığı vakitte mutlaka Resulullah'ın ...sıfatlarını söylemek... ...okula vaciptir. Hele aşıkana... ...her ismin nebi işittiğinde... ...Resulullah'a ve aline ve ah, adına Allah. ve ashabına... salatü selam okumak vacip olur. Aşıkana. Öyle mağaburun... ...efendim maddelerini ayırmıştır. Fakat aşıkan için... ...her, işittiğe, her ismin nebi işittiği vakitte... ...muhakkak surette... ...fahri risadete, evladına, ashabına... Ensarına, ehlimiyetine, özvacına aline saati kumak vacib olur. Şerafet, fazilet bundadır. Felah ve necat bundadır. Ümmet-i Muhammed, muhabbet-i Muhammediyeyi kaybedince zillete düştüler. İslam dini alidir. O zillete düşmez. Onun grubu yoktur. O daima tuludadır. O daima tuludadır. Yükselmektedir. Gurubu yoktur. Fakat Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den muhabbeti kesince muhabbet azalığı yönlerinde Cenab-ı Hak Müslümanları zillede düşürmüştür. İzzet Allah ve Resulü'ndedir. Allah'ı sevmekte ve Allah'ın Resulü olan Muhammed aleyhi salatu vesselam'ı bir adam ne kadar severse ister ferdi, ister cenniyet bakımından ister Millet bakımından o millet, o kavim, o, o kişi yükselir ve yücelir indi ilahiyle. Allah indi mergul ve mahluk olur. Bu ümmet-i Muhammed'in başına gelen felaketlerden bir tanesi de muhabbet-i Muhammediye'nin, ümmet-i Muhammed'in kalbinden silmesindedir. Çünkü imanın kemali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden ziyade sevmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, Birbirinizi sevmedikçe iman iman etmiş olmazsınız. Tekrar ediyorum gene. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Deni her şeyinizden ziyade sevmedikçe evladından, malından, rütbeden, kasandan, kesenden her şeyin her şeyini güzel sevmedikçe imanın kemale girmez, bas olmaz. İmanın kemali ikan ve ihsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam'ın müshahitlerini her şeyinden ziyade sevedir. Bunu kalbine yerleştirirsen, hem dünya <gülüyor> saadetine hem ahiretlecatına giversin. <gülüyor> Resulullah sen ne kadar seviyorsan, bil ki muhabbeti Muhammedi sana ona karşı, Senin <gülüyor> muhabbetin karşısındadır. Çünkü kalpten kalbe yol vardır. Hatta Cenab-ı şu kelimeyi kullanmış ki, bizim için ne kadar büyük bir tefsirat, ne kadar büyük müjdedir. Demiş ki, eshabına, benim kardeşlerime selam söyleyiniz. Demişler ki eshab-ı kiram efendilere biz aleyhim Ya Resulullah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Senin kardeşlerin kimlerdir? Sizden sonra gelecek olanlar, beni görmeden bana iman edenler, beni görmeden beni sevenler, beni görmeden bana aşık olanlar. İyice aşkan vardır şimdi, gecelerde sabaha kadar Aşk-ı uyumaz gözlerinden. Lideleri giryan, gönülleri pürüyandır yani kalpleri aşkı Muhammed yanar, gözlerinden yaş kıtırlar. Tek Resulullah'ın bir iltifatına, bir lügahı yani bir bakışına hayran olanlar vardır. Bice Allah var ki onlar da sohbet-i Muhammedi Mesela ez cümle Muhammed Bahatir Nakşibendi Hazretleri buyururlar ki Ben bir an Resulullah'ın, sofrası, yani Resulullahın cemalinden diyor olsam, bir an An demek gözü açıp kapamaktır. Gözü açıp kapamaktır. Bir an, Resulullah'ın cemalinden dur olsam kendimi tedennide bilirim diyor. Yani daima huzur Risaletteyiz istiyor. Muhabbete bağlı, kalpten kalbe yol vardır. Evet, onun için, Ya Resulullah bizim, siz benim eshabımsınız, arkadaşlarımsınız. Beni görmeden bana iman edinler, öyle kişiler gelecek ki, benim için her şeylerini feda edecekler. Etmediler mi Muhammedten Muhammed'den? Böyle zevahı yok mu? Var. Bunlar bizim önderlerimiz. Bunlara bakarak bunların yolundan yürümekle mükellefiz yani. Muhammed oruna sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an oruna ve İslam oruna her şeylerini feda edenler. Çocuklarını harbe birer birer gönderip hadi şehadetinizi göreyim. İlahi Kelimetullah için bu makamları yükseleyim. Hadi evladım. Hatta anneler bile çocuklarını götürüpseler de harbe anneler Evlatlarını, hadi evlatlarım, düşmanla cengediniz, düşmandan yüz çevirirseniz bir memenden verdiğim süt kan olsun, bir memenden verdiğim süt irin olsun demiştir. Birçok hanımlar, muhaderat ı İslamiyye'den, harbe giden, ilah kelimetullah için harbe giden evlatlarının atlarını, özengilerini, saçlarını kesmiş bağlamışlardır ki, vücudumuzdan bir parça bulunsun meydana harpte diye. Allah cenginde, Allah harbinde. Evet efendim En mühim size bütün ibadetlerin başını söyledim. Bütün rıza-i ilahiyin iktidasını söyledim size. Muhabbeti Muhammediye. Allah. Bu da en ufak sünnetinden en büyük sünnetine kadar terlih sünnetleri var. Peygamberimizin içtimai sünnetleri vardır. Onlara rüayet Resulullah'a muhabbettir kuru kuruyor seviyorum demek iddiasını bulmak o da bir iddiadır ama sen seversin acaba orası seni sever mi diye düşünmen lazım gelir. Sen Rabbim Allah diyorsun Allah sana kulumluyum bunu düşündün mü hiç? Nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyorsun ama Resulullah seni ümmetiye kabul etti mi? Bunun haberi var mı? Kitabın Kur'an diyorsun ismin divanı divanı ilahide ve divan-ı ima, imanda kayet mi? Bunu biliyor muyuz? bilmiyoruz? Ne olacağımız? Onun için işin başı, iptidası aşkla başlar her şey aşk nihayet bulur. Bu aşk da ancak Muhammed Mustafa'yadır. Onun için Cenab-ı Allah Celle Celle, -Celle -E Hazretleri buyurmuş. Der ki, söyle Habibim Muhammed onlara, kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni hükümullah söyle kullarıma eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Senin boyanla boyansınlar. Seni sevsinler ki, beni sevmiş olurlar. Sana itaat etsinler ki, bana itaat etmiş olurlar. Sana ihanet, bana ihanettir. Senin elini tutan, benim elimi tutmuş olur. Benim elim, benim kudretim her şeyin fevkindedir. اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِنُكِ اِنَّ مَا يُبَائِنَ <gülüyor> Peygamber'e ihanet, Resulullah'a, Allah'a ihanettir. Din İslam'a ihanet, Allah Resul'üne ve Allah'a ihanettir. Onun için kendini çek, çevir ordulara malik olsan, kaftan kafa hükmezsen, Cülkaraviler gibi, Süleymanlar gibi akıbetin ölüm, seni tek başına bir kaba koyacaklardır. Arkadanın ordularını falan götüremezsin. Ancak göndereceğim manevi yükleri götüreceksin sırtında. Sırtında manevi yükleri, ya mesuliyeti, ya memduhiyeti götüreceksin ahiret alevine. Şimdi cenab Kul hüvellezi, şimdi burada ben ondan açıldığım Kul hüvellezi, Habib Ahad Resulüm ya Muhammed, bu ismi esma Mübarek'i kullanıyoruz ki halk anlasın diye, bize caiz değil. Tekrar ediyorum ben her versimde söylerim bunu, hemen hemen. Hafızların mesela şey okuyorlar, kasayı okuyorlar, kasideler Peygamberimiz, ya Muhammed diye okumaları katiyen caiz değildir. Allah'a kasem ederim ki yapılan ameller haptolur, batıl olur yani. Muhakkak Peygamber'e tazim lazımdır. Ya Resulullah da okumalıdır. Ama biz burada konuştuğumuz manasız zamanımızda birçok insanlar Peygamber'in kim olduğunu bildiği yoktur. Şeytanın sol bacağını bilir, Peygamber'in kim olduğunu bilmez. Askerlikte başıma geldi çünkü, bana din dersi verdiler, halka din dersi vereyim diye. Askerlerin kaçına sordum, Peygamber'in kimdir diye biri Abdülhamit dedi. Sultan Abdülhamit'in söylediği, birisi Atatürk dedi, birisi şu dedi, birisi bu dedi böyle yani. O kadar millet dininden böyle bir yana kalmıştır. Selim Cettin, 22 yaşında İstanbul'u fethetmiş, şimdiki 22 yaşında bir adam abdest bildiği yoktur. Yürümesini dahi bilmiyor, bırak abdest almasını. Avrupalılar, garipçılar aya çıkarken biz yolda yürümesini ör bize mutturdular. Yolda nasıl yürünür? Adam bu maaşeret nedir yürürken? Bunu bilmiyoruz yani. Kusura bakmayalım. Dertlediğimizi söyleyelim ki deva bulalım. Derdini söylemeyen devam olamaz. Derdini bir adam titredemezse oraya ilaç süremez. Derdi bilelim bir defa vereyim mi? Bize kim bu işi yaptı? Bize bu afiyonu kim yuturdu bize? Bunu aradın mı? sordun mu? Evvela kendinden mesulsün. İnsanım diyorsun. Evvela. Çünkü herkes kendi kapısının önünü süpürürse şehir temizlenir bir böyle söylüyor. Herkes dinleyebilir, herkes dinleyebilir. Bunu yapmadık biz. Ne çocuklarımıza dini bir terbiye verdik, ne Allah'a yönelttik onları. Dünya hususatında yaşamaları için her türlü yardımı yaptık. Aman zayıf olmasın, besleyelim, şöyle yapalım. Hatta Allah'ın ibadetini bile kaldırmadık, sabahın uykusu bozulmasın diye. Rahatsız olmasın diye. Fakat hiç maneviyattan bir nesne verenlerine müjde, müjde, mutlu, ben sizi tenzih ederim buraya gelen cemaat Demek ki bir dini, terbiye, bir Allah yolu gösterilmiş onlara ki buraya geliyorlar ve Allah'ın davetlerisiniz efendiler. Allah'a kasar edin ki sen buraya gelmedin, Allah seni huzuruna kabul etti, Allah getirdi seni buraya. Her ne kadar senin irade yüceğin yok mu dersen o meseleyi bu o bahsız başarı gün bir zamanda konuşuruz seninle o bahsi. Allah müraadetti seni huzuruna aldı. Allah müraad etmişse çok adam var kalbi yanıyor ben de geleceğim mescide. Tövbe edeceğim. Tövbe edeceğim diyor ama bir tövbe edemiyor. Tövbeye vası olamadı bir türlü. Ha bugün hayanın böyle diyenler helak oldular. Tövbe geldi Recep bak önümüzde. Perşembe günü biri. Hazreti Hasan Hazreti Hasan i̇mam Ali'den i̇mam Ali Heramallahu veşey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den haber veriyorlar. Kulağını benden yana iyi aç. Camiye geldin bir şey al git, uyumaya gelme buraya. Hep uyu bu hale geldik. E, benden alınıp razaktan alıyorsan mesele yok. <gülüyor> Hz. Hasan, Cenab-ı Hakk'ın Nebi Resulullah'ın pek sevgili torunu i̇mam Hasan. Hz. Fatıma'nın yavrusu. Peygamberimiz onu sırtına taşırdı, omuzlarında birini, Hasan-ı Hasan-ı Hazretleri şeyini mi, onunlarına taşırdı. Namazda ekenin üstüne binerler Efendimizin, onları secdeden kaldırır Cenab-ı Peygamber yukarıya, sonra secde indirir, indirir aşağıya, o kadar severdi kendilerini yani. Hasen, babası Hasen'den, yani İmam-ı Ali'den, güzelden manası Hasen. İmam-ı Ali'den, hasen Hasen'den, güzellerin güzeli olan Muhammed Mustafa'dan, Mahfub-ı şu haberi veriyor efendiler. Bak tövbe geldi. Kötü huyum varsa, kötü alışkanlıkların varsa günah insanı kafir yapmaz. Yani irtikad-ı maasi küfür-i değildir bizim, bizim meselimizde, bizim itikadımızda, sünni itikadında yani. Fakat kötü alışkınlıkları at. Kabeye gidecek yoldaşını kendine seç buradan. Tek başına gideceksin oraya, yanında bir arkadaş götüreceksin. Onun için iyi arkadaş seç yanına. Kötü alışkanlıklarınla beraber gidersin sonra ahirette. Yani sen hoş bir adam, içkiye alüptüre. içkiyle beraber gitmez o İçki başka şekle girer sonra orada. Şekli değişir onun. Tenasüde yılan olur şekli sonra şey. Beraber götürürsün yani azgın bir kelp olur. Bazı amel vardır. O amelde bulunanlar, ahirette o amel ona azgın bir kelp olur. Onun düğüründen onu yer. Harama bakan gözlerin bakışları maneviyatta kurşun eritidir. O harama bakan gözlere dökülür, patlatılır gözler. Yani göz tükenedir. Gözünü, kulağını, elini, ayağının, dilini haktan rızasının aslında yerleri kullanma. Tövbe ayı geliyor. Recepayı, tövbe ayı Tekrar ediyorum size. Tövbe edin efendiler. Tövbe de muratı tövbe yarabbi demek değil. Allah'ın sevmediği huylar varsa kendimizi bir hesaba çekelim onları terk edelim. Yarabbi Allah'a sığınalım, Allah'a terk ettirelim. Allah'a sen terk edemezsin. Diyor. Yarabbi ben nefsime mahkumuyum yapamıyorum. yardım bana yardım et diye Cenab-ı ağla ki seni o huydan vazgeçirsin. Geçiyorum. Şu, şu, bu, bu diye konuşmadık, şahsla koymadık ortaya. Umuyu konuşuyoruz. Tövbe aydır. Recep ayında kim tövbe ederse, Allah o tövbeyi müstecab eder ve tövbesinde o kimse sadık olur. Yüzlerce adam cigara'ya tövbe etmiştir Recep ayında ve içmemiştir bir daha. Lihmetillahi Teala. Nice böyle kötü alışkanlıklara alışanlar Recep ayında terk etti mi, tövbe ederse eğer Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri onun tövbesinde onu sabit kılar. Tövbesini bozmaz yani. Sabit kılar değil mi? Tövresinde durur yani Türkçe'si. Şimdi Hazreti İmama Hasan babası Hasendlen, babası Hasen, Hasenül Hasenül Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sallam'den güzeller güzelinden, güzeller güzel Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemden haber veriyor. Senize dört gece vardır. Bu manaları kulden çıkardık yani. Kul hüveldiziyen Şövmiş Hatta bu se ayetleri az Ama inşallah bugün böyle konuşacağız. Sonra haftaya yine anlatırız. Allah ecelden aman verirse. Evet. Senede dört gece vardır ve malumdur ve müsellemdir. Birisi Recep'in ilk gecesi. Recep ayının kanlı gecesi değil. Kanlı gecesi ayrı, o levi ve gayi bu. Recep'in ilk akşamı ki Çarşamba günü gecesi. Bu, bu sene öyle düşüyor. Çarşamba gününün akşamı perşembeye bağlayan gece. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Arap'ta Geceden alınır gün, gece hesabı ile girilir, geceden girilir. Evet. Onun için mesela bazı adama diyorsun ki Cuma gelirse evet şehir Cuma gününün akşamı geliyor, o Cuma'ta gecesidir o. Yani çarşamba günü akşamı dediğim vakitte çarşamba gününün akşamı demek, çarşembeyi perşembeye bağlayan gece demek, din lisanında. Kavrayabildik mi? Gece bir, ilk gecesi bir. Şaba'nın 15. gecesi. Yani berat kandili, o akşam kandil yanıyor. Şaba'nın on berat kandili. İki. Bayram gecesi, Ramazan bayramı gecesi, şeker bayramı değil. Şeker bayramı, kamış bayramı, hamursuz bayramı, bunlar Yahudilikte var. İslam'da fıtıra bayramı, yardım bayramı vardır, Ramazan bayramı vardır. O bayramın isimleri bunlardır. İyidül fıtır, fıtır bayramı, yardım bayramı. Yahut İdir Ramazan, Ramazan bayramı. Şeker bayramı yok. Peki şeker bayramı nereden çıkmış diye bana sorarsan onu da söyleyelim. Sırası gelmişken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram sabahı, Ramazan bayramı sabahı mescide giderken ağzına tatlı bir şey alırmış. Hurma, o vakit şeker yok. Hurma yahut bal da, da Bu sünneti i Resul'dür. Büyük şifası vardır. Cenab-ı Peygamber'e sünnetleri icra edildiği vakitte. Mescide giderken tatlı olmasından, hurma bayramında... Bir şey yemeden giderlerdi, kurban etiyle oruçlarını açarlardı yani, oruç tutmuyorlar, yemezlerdi, kurban etiyle açarlardı, karınlarını doyururlardı. Ramazan bayramı sabahı ise biraz tatlı azalını alırlar, tatlı, umumi olarak tatlı yani bal, ya pekmez veyahut hurma, arabi hurma bol, onu alır giderler. Buna kinaen Ramazan bayramının sabahı şeker verirler. ona kinaen şeker bayramı demişler şeker bayramı değil, yutturmuşlar bize yani sonradan. İyiydi Fıtır Efendi burnun üzerinde niye duruyorsun? Ben küçük şeyler bazı insanın midesini çok bulandırır da onun için durdum bunun üzerine. Yani bir koca bir tencere yem önce içine bir tane sinek yüze insanın midesi bulandırır bir şey yapma tencere burada ama cık, dikkat gördüm demek istediğimi. Onun için Ramazan bayramı demek daha hayırlıdır kardeşlerim öyle değil mi? Ha. Hazreti Hasan diyor ki İmam Hasan babası Hasenden babası Hasen Hasenül Hasen olan Muhammed Mustafa'dan sene dört gece vardır. Birisi, recebin ilk akşamı. Yani bu sene çarşambayı perşembeye bağlayan gece. İrtisi gün kandil yanacak, perşembeyi cumaya bağlayan kandil yanacak. Çünkü Recep ayının ilk cumayesi kandil yanar. Leyla-i regaiptir. Melaike o geceye rağbe ederler. Semavat ve at rağbe o geceye. Acaba neden? Nedenin? Çünkü Hazreti Amine, Hazreti Resulullah'a hamile olduğunun farkına vardığı gecedir. Allah. Zuhuru Muhammed'in gelmesine müjdedir. O geceye bütün melaike rağbet etmişlerdi. Geçiyoruz. Ramazan bayramı ilişkisi 3, Kurban bayramı ilişkisi 4. Bir daha sayalım, hatırımızdan çıkmasın. Recep ayının ilk akşamı, ilk gecesi. Şabanın 15'i Leyla-i Berat, İki bayram geceleri. Ramazan bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi. İdilerek yani. Heh. Diyor ki: "Zira peygamber semavattan yağmur yağdığı vakitte kuvvetli bir yağmur. Nasıl her tarafı sararsa rahmeti ilahiye böyle tecelli eder." diyor. O gün rahmete müstahara bulursunuz diyor o gecede. Tara ilahi. Bütün semavatın kapıları açılır. Allahu Teala "Ben münadileri id eder." Allah'tan isteyen yok mu istesinler bu gece? Tövbeden yok mu? Tövbesi müstecab olan. Cennet isteyen yok mu? Cennet veriler. Cemal-i ilahi aşkı olan yok mu? Aşıklara cemal verir. Mücadele đi diler sabahında. O geceyi şeylen gaflette geçirme. Hiç olmazsa yatsı namazını cemaate çık. Yatsı namazını cemaate kılarsan eğer o geceyi ihya etmiş olursun. Aşıklar için fazla uyumak caiz olmaz diyor ki Bayizli Hazretleri ben bir akşam yatıyordum. Ayaklarımı uzattım. Bana şöyle nidaha ettiler. Ey Bayezid! Padişahın huzurunda olsan böyle ayak uzatabilir misin? Dedi hemen toplandım diyor. Çünkü padişahlar padişah huzurundasın her daima. Nerede olursan ol! Padişahı halk eden, kainat yoktan var eden Allah huzurundasın. Ayağını uzatabilir misin? Ay yapabilir misin? Allah seni beni görmekte. İmanlı bu mertliği yildir. Fenalık hep acan da kadakma gelsin ya Allah seni görüyor. Evet. Ey fenalıkla bakan göz, seni gören bir göz var. Seni görücü var. Bunu adından çıkarmaz sakın. Evet. Hiç kafede gelmez. Kafede terk et. Yırt evet. o perdeyi. Çok yaklaştı, çok yaklaştı. Evet. Hemen hemen güneş gurulda varıyor. Çarşıların dükkanları kapanmaya başladı. Hocam meta al. Aldığın meta'a da iyi meta olarak al götür. Ay. Bulduğunu topluyor bir çoğa doldurma. Yuvanı, şiyanı yani beraber götürme. Ay. Seç metalarını. Sonra çok pişmanlık, çok pişman olacaksın, fayda yok. Ağlamanın faydası hiç olmayacak. Ne malın, ne kasanın, ne evladının ne kesenin, ne röpmenin hiç faydası yoktur. İyice kabir sanlara gittim, gördüm. Hepsi amelleri baş kalmışlar. Kimi feryadı figan etmekte, kimisi düğün dernek etmekte Rabbiyle bazı kabirler düğünü dernek var. <gülüyor> Safaya dalmışlar, zevke dalmışlar Allah Allah sohbetinde. Hurlerin evi surlaş olmalarından kabirlere cennet bahçeleri olmuş. Bazılarını görüyoruz ki ateş içerisinde kıvranıyorlar, hala kıvranıyorlar ve kıvranacaklar. Kıyamet günlerinde kıvranacaklar. Madem ki hayatlarının kıymetlerini bilmemişlerdi, firaunlar gibi. Allah diyor ki hakkında, akşam sabah onlar nara arz olunur diyor. Firavun gibi olanlar, kıyamet gününe kadar ateşe arz olunurlar, akşam ve sabah. Yakın zamanda bu amel geleceksin. Çünkü ayetin altı öyle geliyor zaten. Hadi Recepay'ına hürmet bir hanımın bir kısa aklıma geldi. Her önce anlatırız hemen hemen, unuturuz sene uzun olduğu için. Beytül Makdes, Beytül Makdes, onun kişiyim, bitireceğim size. fazla sizi üzdüm, yoruyorum. Ne? Beytül Makdes, Mukaddes, yani şimdi bugün maalesef e, Yahudilerin elinde olan yer. Dünyada üç büyük büyük makam vardır. Mesûl Haram, Teâbetullah. Mescidi Resulullah söylüyor, benim mescidim olan mecdiye böyle. Onun minberiyle. Makbeli arasındaki yer cennet bahçesinden bir bahçedir, gören için. Bilen şu, hele aşıklar için. Medine'nin toprağı, Resulullah'ın ayağının bastığı yerler gözüne sürme çeker aşıklar. O toprağa gözüne sürme çeker. Ağlayıp Muhammed yoluna gözlerini kör ederler de, o, o kör olan aşkı Muhammed'le ağlayıp kör olan gözler Hak cemalini görür. başşehir Ravzani mutahhara o da bizim evimizdir yakın zamana kadar 54 sene evveline kadar 55 sene evveline kadar. Koca bir imparatorluk bir anda mahvoldu. Ey Allah'ın rahmetiullah için çarpuşan dedelerimizin ruhları alei illiğinde, Fakat cesetlerin üzerine pis cenabet katillerin pis ayakları basıldı. Hayırsız evlatları yüzüne oldu bu hadis ya. Hayırsız evlatları yüzünden. Ne oldum deme, ne olacağım de. Eğer bu kafayla gidersek, burası da böyle olacak. Allah bunu göstermesin. Bu kafayla gidersin. Gelin nedenler Allah da birleşelim. Resulullah da birleşelim. ...ve sevişelim. İş tevhitte olur. Kuvvet birliktedir, parçalanmayalım. Bak, görüyorsunuz ya, bir söylerken birini şey diyoruz. Bir ekmek bütün yutulmaz. Evvela kesilir, dilim dilimi kesilir, sonra yenir o. Bütün yutulur mu? Ha, birlik buna benzer. Hani köylü amca bile, çocuklarım çağırmış da... ...demiş, bana 20 sopa getirin demiş, ölüm anında köylü amca. Köylü hamurca bize ders vermiş alimlere. Alimler bile şey gaflette hala. Köylü'nün dersini ders alamamışlar. 20 çocuğu varmış. Hepsi birer sopa getirmişler. Kırın sopalar demiş, kırmışlar. 20 sopa daha getirin, getirmişler. 20 sopaya bir araba bağlamış Kırın bunu demiş. O araçla Ne anladınız mı? Ben bir şey anlamadım. Ben öldükten sonra parçalanırsanız, tek sopalar kırıldığı gibi hepiniz sizin kırarlılar. Mahvolursun. Ama yirminiz bir aya toparlanıp vahtede bulmuşsanız, vahtede bürünürseniz, nuruna kimse sizi kıramazlıymış. Anlatabildim mi acaba? Kurt bakıyor. Koçlar dövüşüyor. Kurt diyor ki koçlara, dövüşün, dövüşün, yorulun, ben gelir ikinizde ben sizi, ikinizde yerim diyor. İkinizde yiyeceğim diyor, bekliyor koç yukarıda. Hiç kanlarının içerisinde İstanbul var, sana söyleyeyim. Hazmedemiyorlar hala. Kudüs'ü aldılar, hazmedemiyorlar. Mekke'yi, Medine'yi de manen aldılar. İktisatlar onları el verdiler. Allah Müslümanlara akıllı vere. Tamam. Evet. Geçiyoruz. Hı -hı. Mescidi, Medine'yi ve Eure, İdde Mescid-i Aksa Kudüs, mukaddes bir yer ki Cenab-ı Allah, Sure-i İsra'da, Sübhannezi Esra bi'abdihile ilenil mescid-i haramı, ilenil mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa. Elimizden çıktı. Efendiler burada bir söz daha söyleyeceğim, duramıyorum söylemeden. Elinde bulunan nimetin şükrünü Allah'a vermeyenler o, o nimeti kaybederler. Allah sana birçok nimetler verir, onun şükrünü ifa etmedin mi Allah elinden alır. Unutma bunu sakın ha, maddi manevi. bu e bir kadın varmış, Kudüs süpürürmüş o mescidi şerifi, hizmet dermiş oraya. Recepay'ı geldiği vakitte her gün on bir ihlas şerif okurmuş Recepay'ına hürmete. E eh, her fâni gibi vakte yaklaşmış, oğlunu çağırmış demiş ki, evladım ben öleceğim. Bana sakın demiş, yeni kefirin sarma demiş. Allah'ın mescidini süpürdüğüm şu elbiseler var ya benim için budur. Şahit, ben bununla şey diyorum Cenab-ı Hakk'a gitmek istiyorum. Hep onun beytini bu evlili elbiseliler süpürdüm. Bundan beni demiş. Çocuk halkın onu kınayacağından korkarak temiz kefene bölemiş annesini. Dinlememiş basketini yani. En başka temiz. Diyecekler ki bu annesine bir kefen almadı diyecekler. Diye. Halkın levminden korkmuş. Ve kadını yeni kefeninden görmüş. O gece görmüş. Niye demiş benim vasitimi yerine getirmedin. Ben senlerce burada 50-60 sene Allah'ın mescidi olan mescidi Aksa'yı süpürdüm. O öyle bir şeyle Allah üzerine varmak isterdim. Diyince şunu yaptığına nadir olur, hemen gidecek. Sabahdin kalkmış, annesinin eskilediğim işi olmazsa üzerine öfteyim götüreyim demiş kabre. Gitmiş kabre, kazmış kabri, bir takmış, kabirde kimse yok. Hiçbir fert yok kabirde, kabirin bangoş. Dün gömmüşler, ertesi gün gelmiyor. Şaşırmış, ne oldu ya vakit kendisine sessiz, sözsüz, cehetsiz bir hitap buku olur. Recep'te bize hörme denleri biz kabirde yalnız soymayız. Yanımıza alırız. Tatiği geldi. Kötü huylarını bırak, tövbe istiğfar et, ibadet başlar ve sakın terk etme ibadetini. Ben gencim, istikbarlığı yaparım şu, günahsız adam olmaz. Günah işlesen tövbe et Allahü Teala'ya ama ibadetten geri durma. Ama günah işleme, günahın küçüklüğü olmaz, Allah'a isyandır. وَاللّٰهُ يَلٓا دَرِسْسَلَامِ اَهْدِمَا يَشَّىٓا بِلٰهَ سُرَادِ مُسْتَقِينَ